Naudzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nesta'înuhu ve na'udzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiya leh. Ve eşhedü en la ilaha ve ehdü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd feinna'staqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyihü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Albaniyat dersinde, menheç bölümünde şu soruda kaldık. Küfürleri kesin ise yöneticilere karşı yakalanmak caiz midir? Elban Raymola şöyle cevap verdi. Ayrıntıya geçmeden önce ilim ehlinin fasit bir şey üzerine kurulan şey de fasittir sözünü hatırlatmam gerekir. Hatırlatma müminlere fayda verir. Mesela namaza abdestsiz durulursa o geçerli bir namaz değildir. Neden? Çünkü hikmet sahibi şari abdesti namazın temel şartı kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestli olmayan namaz yoktur buyurmuştur. Kişi abdestsiz olarak namaz kılarsa fasit bir şey üzerine bina edilen şey de fasittir. Dinde bu türden örnekler çoktur. Biz her zaman şunu söyleriz. Yöneticilerin küfrü kesin olsa dahi onlara karşı ayaklanmak mutlak olarak meşru değildir. Çünkü az önce söylediğimiz üzere namaza abdestli olarak durulması gerektiği gibi ayaklanmanın meşru bir şey üzerine kurulu olması gerekir. Biz bu mesele de Allah Teala'nın sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır ayetinde, Ahzab 21 ayetinde olduğu gibi delile muhtacız. Müslümanların bugün geçirdikleri dönemde bazı yöneticiler hükmetmektedir. Onların tamamen tıpkı müşrikler gibi açık bir küfürle kafir olduklarını varsaysak, ve Müslümanların içinde yaşadıkları durum onların bu yöneticilerin hükmü altında olmalarıdır desek, tekfir cemaatinin manası olmayan sözü gibi onların açıkça kafirler olduklarını söylemiş oluruz. Çünkü bu konuda malum ayrıntılar vardır. Deriz ki, Müslümanların bugün o yöneticilerin hükümleri altında yaşadıkları hayat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Mekke döneminde yaşadığı hayatın dışına çıkmaz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik ve kafir tagutlarının hükmü altında yaşamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabeti ve hak söz olan La İlahe illallah demeyi açıkça reddetmişlerdir. Onların arasında amcası bu Talip de vardı. O hayatının son anlarında bu kelimeyi söylemesini teklif ettiğinde şayet kavmin beni kınamayacak olsalar elbette seni memnun ederdim demiştir. O kafirler küfürlerini açıkça ortaya koyuyor ve nebilerinin davetine karşı inat ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hüküm ve sistemleri altında yaşadı. Onlarla ancak yalnızca hiçbir orta olmayan Allah'a kulluk edin diyerek konuştu. Sonra Medine dönemi geldi. Sonra peş peşe dini hükümler geldi. Nebevi siyerden birinde gibi Müslümanlarla müşrikler arasında savaş başladı. İlk dönem Mekke dönemiydi. Orada bugünkü Müslümanların çoğunun İslami olmayan ülkelerde yaptıkları gibi bir ayaklanma meydana gelmemişti. Bu ayaklanmalar, özellikle zikredilen ayette, sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır ayeti gibi ayetlerde, kendisine uymakla emrolunduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu değildir. Diğer bir soru, sizin bakış açınızdan İslam dünyasının kalkınmasını sağlayacak esas nedir? Cevap, İtikad ettiğim şudur ki, sayı hadisin ifadesiyle gelen şey bu soru ve şu zamanda sorulan bunun gibi birçok sorulara cevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sayı hadiste şöyle buyurmuştur. Iğne usulü alışveriş yaptığınız, sığırların kuyruklarına tutunup çiftçilere razı olduğunuz ve Allah yolunda cevada terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize zilleti musallat eder ve tekrar dininize dönmenize kadar onu sizden kaldırmaz. Bunu Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Esas İslam'a dönmektir. Bu mesele hicret diyarının imamı İmam Malik radıyallahu anh kendisinden rivayet edilen ve halk arasında söylendiği gibi altın suyuyla yazılacak bir sözle işaret etmiştir. Allah'ına rahmet etsin şöyle demiştir. Kim İslam'da güzel görerek bir bidat çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Sonra Allah Tebarik ve Teala'nın şu ayetini okudu. Bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Maide 3. Ayet Malik Rahimullah şöyle demiştir. O gün din olmayan şey bugün de din olamaz. Bu ümmetin sonradan gelenleri ancak öncekilerinin ıslah olduğu şeyle ıslah olabilir. Bu son cümle sorulan sorunun cevabıyla ilgili can alıcı noktadır. Zira Malik Rahimullah şöyle diyor. Bu ümmetin sonradan gelenleri ancak öncekilerin ıslah olduğu şeyle ıslah olur tekim cahiliye içinde olan Arap ümmeti ancak Nebileri sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine semadan getirdiği, onları dünyada ve ahirette saadete kavuşturan vahiyle düzelmişlerdir. Bu zamanda mutlu İslami hayatın olabilmesi için gerekli olan bu esas ancak kitap ve sünnete dönmektir. Şu an meydanda mevcut olan İslami cemaatlerin ve grupların çokluğundan dolayı bu hususta ayrıntıya ihtiyaç vardır. Çünkü her cemaat, İslami toplumu gerçekleştirmek ve İslam ile hükmetmeyi mümkün kılabilmek için koydukları kendi metotlarına davet etmektedir. Hepsi de daha önce söylendiği gibi iddia peşindedir. Hepsi de Leyla'ya ulaştığını iddia ediyor. Leyla ise hiçbirini onaylamıyor. Bizler Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinden biliyoruz ki dünyadaki saadeti ve ahiretteki saadeti gerçekleştirmenin yolu ancak bir tanedir. Üzerinde ilerleyebilmek İslami davete ve İslami ümmete uygun olan salih amel işleyebilmek için bu yolun belirlenmesi zorunludur. Bu yol Allah Tebarik ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette zikrettiği yoldur. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bu hiç şüphesiz benim dosdoğru yolumdur. Bu itibarla ona uyun, diğer yollara uymayın. Aksa halde sizi onun yolundan ayırır. Enam 153 Bugün bütün Müslümanların arzuladığı lakin çoğunluğunun bilmedikleri şeye götürecek olan yol bu ayette işaret edilen yoldur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette zikredilen yolu çok güzel bir örnekle ashabı için yere çizerek açıklamıştır. Onun adeti büyüklenme ve kibir olmaksızın yerde oturmak idi. Onlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yere düzgün bir çizgi çizdi. Sonra bu çizginin iki tarafına kısa çizgiler çizdi. Sonra şerefli parmağını dost doğru çizginin üzerine koyarak geçen ayeti okudu. Bu hiç şüphesiz benim dost doğru yolumdur. Bu itibarla ona onayın. Sonra düzgün çizginin iki yanında bulunan kısa çizgilere işaret ederek ayetin devamını okudu. Diğer yollara uymayın. Aksal halde sizi onun yolundan ayırır. İnanıyorum ki bu ümmetten her cemaat veya her ferdin dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak yolu bir tanedir. Bu yoldan başkasını bulamazlar. Özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dosdoğru yoldan sapmanın tehlikesini tam bir şekilde açıklamış. Hadsin devamında şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın yoldur. Şunlar da yollardır. Bunlardan her birinin başında insanları onlara davet eden bir şeytan bulunur. Öyleyse davetçiler çoktur. Lakin hakkın davetçisi ancak insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona tabi olan sahabelerinin ve onlardan sonra onlara en güzel şekilde uyanların yürüdüğü yola davet edendir. Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'deki diğer bir ayette, önceki ayette geçen hususu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az önceki hadisinde açıkladığı şeyi pekiştirmiştir. Şöyle buyurmuştur. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Nisa 115. ayet. Yol Kur'an-ı Kerim'de daima tekil olarak zikredildiğine göre diğer yollardan gidenlerin maksatları ve niyetleri güzel olsa da tabi olunacak başka bir yol yok demektir. Onların niyetlerinin güzel olduğu farz edilse bile onlar kendilerini meşru maksatlarına ulaştıracak olan ve tek olan dost doğru yolu tutmadıkları sürece asla gayelerine ulaşamayacaklardır. Nitekim bütün İslami cemaat ve grupların fikirde ittifak ederek kabul ettikleri, ancak uygulamada ihtilaf ettikleri sayı hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar ise 72 fırkaya ayrıldılar. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir dışında hepsi de ateştedir. Dediler ki o kurtulan hangisidir yalan Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ercemaattir buyurdu. Bu meşhur olan rivayettir. Bunu açıklayan diğer rivayette ise şöyle buyurmuştur. O benim ve üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. O halde 73 fırka içinde alimlerin ıslahında geldiği gibi fırkatun naci yani kurtulan fırka bugün İslam ümmetini kalkındırabilecek olan, onların saadetlerini gerçekleştirebilecek olan tek kurtuluş fırkasıdır. Sonra bu fırka İslam hidayetine uymamış olan diğer ümmetleri de saadete ulaştırabilecektir. Belki de bunun sebeplerinden bazıları şunlardır. Müslümanlar maalesef davetçilerden önce olduğu gibi fiilleri ve amelleriyle kendilerini hazırlamamışlardır. Sözler ise insanlar arasında fayda vermez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan fırkanı Müslümanların onu ve özelliklerini bilmeden, bilmekten sapmamaları için ki bu sapma ameli olarak sapmayı da, başka sapmaları da gerektirir. Tek bir fırka olduğunu zikretine göre şu soruya cevap vereyim. 73 fırka için kurtulan fırka hangisidir? Bunlar içerisinde kurtulan hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. Burada tam bir açıklıkla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu soruya cevabında sadece benim üzerinde olduğum yol dememiş olmasını düşünmeliyiz. Onun sözü sadece benim üzerinde olduğum yol demekle sınırlı kalmamış, sözüne bir de ve ashabımın kısmını eklemiştir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, nitekim bunda bir şüphe veya karışıklık yoktur, Kur'an ve sünnetten olan kısımlarıyla vahyi doğrudan doğruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alıyorlar, sonra onunla amel ediyor, en güzel şekliyle uyguluyorlar ve sonra anlayıp uyguladıkları gibi kendilerinden sonra gelenlere naklediyorlardı. Böylece Allah azze ve celle öncekilere Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasında cem etmeyi nasip ettiği gibi, onlardan sonraki Müslümanlara da sünneti cem etmeyi nasip etti. Kur'an'da birçok ayetlerde işaret edilen iki vahiy bir araya gelmiş oldu. Allah Tebaarak Ve Teala'nın Nebi Sallallahu Aleyhi Ve Selleme'i tabe buyurdu. Şu ayette bu bunlardan biridir. Sana da zikre indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın. Nahiyil 44. Bu ayette Nebi Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin beyanı yani açıklamasının Kur'an'a bir ziyade olduğu açıkça belirtilmektedir. Kur'an Nebi Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin beyanı ile mübeyyendir, açıklanmıştır. Mübeyyen ile mübeyyin yani açıklanan ile açıklayan birbirinden ayrı şeylerdir. Aynı kaynaktan çıkmasalarda açıklayan açıklanana bir ziyadedir. Nitekim bu konuda açık bir nas gelmiştir. Dikkat edin o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisidir. Sizden birinin koltuna yaslanmış halde işte Allah'ın kitabı onda helal olarak bulduğunuzu helal haram olarak bulduğunuzu bulduğumuzu haram sayarız dediğini görmeyeyim. Dikkat edin bana Kur'an ve onunla beraber misli de verildi. Diğer bir hadiste dikkat edin Allah'ın Rasulünün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir buyurulmuştur. Böyledir çünkü Allah Azze ve Celle geçen ayette açıkça belirttiği gibi Kur'an'ı Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiş ve onu insanlara beyan etmekle, açıklamakla mükellef kılmıştır. Bu beyan sünnettir. Lakin burada az önceki rivayette işaret edilen bir şey daha var. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kurtulan fırkası olduğu zaman benim ve asabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah-u Teala'nın daha önce geçen şu ayetinde zikrettiği nükte olduklarında bu hadiste de zikredilmişlerdir. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Nisa 115. Biz deriz ki bu ayette geçen, bu ayette önceki hadiste olduğu gibi etkili bir hikmet vardır. Hadiste zikredilen ve ashabın sözü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine atfedilmiştir. Aynı şekilde ashab-ı kiramın üzerinde olduğu yol da zikredilmiştir. Ayette de müminlerin yolu Rasul ile gelene atfedilmiştir. Alemlerin Rabbi her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir dememiş. Ancak öncekine atfedilen bir cümleyle her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa buyurmuştur. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabım derken Doğrudan olarak allah Teala'dan kendisine bir vahiy olmasa da Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiği bu ayetten açıklama yapmış gibidir. Allah Azze ve Celle'nin bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atıf olarak müminlerin yolunu zikretmesinin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de geçen hadiste ashabını kendisine atıf olarak zikretmesinin inceliği ve hikmeti nedir? Cevap, muhakkak ki ashab-ı kiram az önce işaret ettiğimiz gibi iki vahiyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden açıklanmış ve vasıtasız olarak doğrudan alıyorlardı. Onların durumu kendilerinden sonrakilerin durumu gibi değildi. Şüphe yok ki durum meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdu gibidir. Şahit olan orada olmayanın görmediğini görür. Bu yüzden ilk sahabelerin imanı kendilerinden sonra gelenlerin imandan kuvvetliydi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih ve mütevatir hadisinde buna işaret ederek şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlıları benim asımdakiler, sonra onlardan sonrakiler ve sonra onlardan sonrakilerdir. Bundan dolayı Müslüman kitap ve sünneti anlama konusunda kendi şahsıyla bağımsız kalmaya güç getiremez. Bilakis o ikisini anlama konusunda Kur'an'ın bazen sözüyle, bazen fiiliyle ve bazen takririyle tefsir edicisi ve açıklayıcısı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden doğrudan bu anlayışı alan ashab-ı kirama müracaat etmesi zorunludur. Belki de hepiniz biliyorsunuzdur. Sünnet, söz, fiil ve takrir olarak üç kısma ayrılmaktadır. Bundan alıkoyacak olan bu sünnete bakmaz ve Kur'an'ı kendi başına anlamaya kalkar. Sadece Arap diline dayanır. Bu durumda da Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine kastettiği manayı asla anlayamaz. Bunun en büyük delili şudur. Bazı ayetlerde yet yani el kelimesi gibi tekrar edilen belirli kelimeler var. Mesela teğmüm ayetinde. Hırsızın cezası ile ilgili ayette geçen ve başka ayetlerde geçen yet, el kelimesi böyledir. Ayetin sünnette gelenler ışığında açıklandığını görürsün. O halde kişinin ayeti anlama hususunda bağımsız kalması, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in az önce açıklandığı gibi 3 kısım olan sünnetten yardım almaması caiz değildir. Mesela allah Teala maide 38. ayetinde erkek ve kadın hırsızın ellerini kesin buyurmuştur. Yet kelimesi ile lügatte el kastedildiği gibi el ile birlikte kol da kastedilir. Omuza kadar olan kısımda kastedilebilir. Az önce zikrettiğimiz gibi buna benzer ayetleri tesir için Kur'an'ın beyanı olan sünnete başvurmayan kimse bu anlamlardan hangisinin kastedildiğini nasıl bilebilir? Yani hırzın elini kesin derken Allah azze ve celle yet ifadesini kullanıyor. Burada omuzdan mı kesilecek, dirsekten mi kesilecek yoksa bilekten mi kesilecek? Yani bu, bunun tayini sünnettedir. Sonra es-sarık kelimesi, hırsız kelimesi de öyle. Az ya da çok, değeri ne olursa olsun herhangi bir şeyi çalan herkes için sarık, hırsız kelimesi kullanılır. Bu gibi ayetleri anlamak için üç kısmıyla birlikte sünnete başvurulması zorunludur. Sünnette çeyrek dinar en az, çeyrek dinar ve yukarısında bir şey çalanın eli kesilmesi geliyor. Yoksa bakkaldan sakız çalan eli kesilmez. Bunun gibi. Bunun en açık örneği alimler arasında meşhur olan şu meseledir. Kur'an-ı Kerim'de bize namaz, hac, oruç, zekat ve benzerler emredilmiştir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlü, fiili ve takriri sünnetini aydınlatması olmaksızın Kur'an'da emrolunduğumuz bu ibadetleri kesinlikle anlayamaz. Durum böyle olduğuna göre Kur'an ile birlikte sünnete de başvurulması zorunludur. Çünkü sünnet az önce geçen ayette de zikredildiği gibi Kur'an'ı açıklar. Sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın. Nahil 44 Bu cümlede veya bu son cevapta başka bir mesele daha kaldı ki şu an can alıcı noktada burasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, fiillerini ve takrirlerini ancak bize nakleden sahabeler yoluyla biliyoruz. Bilindiği üzere bize tevatür ile nakledilen Kur'an'dan bunları öğrenemeyiz. Yani Kur'an'dan sünneti öğrenemiyoruz. Hangi yolu öğrenir Sahabelerin aktarmasıyla. Bunları ancak sünnetten öğreniriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takrirlerini yani bir şeyi görüp de karış çıkmamasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle değil ancak sahabelerin nakliyle bilebiliriz. O zaman daha önce geçen ayetler ve hadislerle amel ederek kitap ve sünnete davete bu gibi münasebetlerle sürekli olarak söylediğimiz gibi salih selefimizin üzerinde olduğu yola daveti de eklememiz gerçekten zorunludur. Zira Allah Teala müminlerin yolunu zikrederken kerim nebisini ve asabını da zikretmiştir. Bu ancak etkili bir hikmetin gereği olarak böyle olmuştur. Bu hikmet kitap ve sünneti anlama hususunda ilk selefimiz olan Sabe radiyallahu anhum ecmainin üzerinde yola başvurmanın gerekli olmasıdır. Buna binaen Burada bugün yeryüzünde kurulu olan İslami cemaatlerin veya grupların çoğunun gaflet ettikleri önemli olan diğer bir husus daha geliyor. Dikkat edin o mesele şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde olduğu söz, fiil veya takriri bilmenin yolu nedir? Sonra bu sünneti anlamak ve uygulamak için sahabenin üzerinde oldukları yolu bilmenin yolu nedir? Bunun sağlam alimler katında hadis ilmi, hadis ıslahları ilmi ve cerh ve tadil ilmi olarak bilinen ilme müracaat etmekten başka yolu yoktur. Bu ilmin kuralları ve terimleri vardır. Alimlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayı olarak gelenleri ve sayı olmayanları bilmeleri bu yolla mümkün olur. Bugün İslam cemaatlerin çoğu başlarını öncelikle sünnete doğru çevirmiyorlar. Sünnetin dindeki anlamı fakihlerin tarifine göre daha geniş ve daha kapsamlıdır. Zira fakihler sünnet kelimesini farz ve sünnet diyerek, Müslümana farz olmayan ibadetler anlamında kullanılırlar. Lakin sünnetin dindeki anlamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan, tefsir ve tatbik etmede tatbik ettiği, takip ettiği yol, menheç ve gidişat demektir. Bukhara ve Müslim'in Enes Radyalant'ten ittibakla rivayet ettikleri sahi hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sünnetimden yüz çevrem benden değildir. Burada Sünnetten yüz çevirmekle kastedilir. Sabah namazının Sünneti, Yahut öğle namazının farzından önceki ve sonraki Sünnet namazlar veya diğer ratibe Sünnetler değildir. Hadiste kastedilen bu değildir. Kastedilen şey ancak Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin daha önce açıklaması geçtiği gibi ümmete Kur'an'a açıklama olarak getirdiği Sünnet ve yoldur. İki şey bu manayı destekler. Bunlardan birincisi hadisin varis, varid oluş sebebiyle ilgilidir. Diğeri ise farzları yerine getirmeye devam eden ve haramlardan kaçınan kimsenin inşallah cennetlik olacağına dair ümmetin ittifakıdır. Nitekim Müslim Sayın'de şöyle rivayet etmiştir. Bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü eğer beş vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal, haramda haram sayarsan ne dersin cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet eğer beş vakit namazı kılar, Ramazan orucunu tutar, helali helal ve haramı haram sayarsan sen cennetliklerdensin. Müslim Cabir radıyallahinden rivayet etmiştir bunu. Öyleyse burada fakihlerin ıslahında sünnet dedikleri az önce açıklandığı gibi farzlar dışında kalan ibadetler ve terk edildiğinde sahibi cennete girmekten, sahibin cennete girmekten engellemeyen sünnetin kastedilmesi söz konusu değildir. Şimdi fakihler nasıl tarif ediyor? Farzın mukabil olarak tarif ediyor sünneti. Yani işte öğlenin 4 rekatı farz, 4 rekatı sünnet misal. Sen bu dört reka sünneti terk edersen, işte sünnetim terk eden benden değildir. Bu hadisi böyle anlayabilirsin fakirlerin bakış açısıyla baktığın zaman. Halbuki hadisde kast edilen bu değil. oluş sebebini de açıklayacak biraz sonra. Bir de bunun böyle olmadığını gösteren bu müslümdeki hadis var mesela. Sadece farzları kılıyor ve cennete girilmekle vaat ediliyor. Demek ki burada sünnet kelimesini tanım olarak ele alırken, Fakihlerin e, kategorize ettiği şekilde ele almayacağız. Menhec olarak ele alacağız yani. Evet, burada kast edilen sünnet bunun tam aksine dini anlamdaki sünnettir ve onun terk edilmesi aynı zamanda müminlerin yolu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yüz çevirmektir. Hadisin söyleniş sebebine gelince, kim sünnetinden yüz çevirirse hadisinin doğru anlamına öncelikli olarak delalet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üç sahabesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadeti hakkında sordular. Kendilerine bu haber verilince onu azımsadılar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetini az buldular. Zihinlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kulların en çok ibadet edeni olduğunu tasavvur etmişlerdi ve bu düşünceye nispetle söylenenleri az gördüler. Şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların en çok ibadet edeniydi. Lakin ibadet, ibadetleri çokça yapmak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gelenlerle yetinmektir. Onların zihinlerinde tasavvur ettikleri şey ise abartı üzerine idi. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetini az gördüler. Sanki onlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir kusur gibi düşündüler. Bunun üzerine sahip oldukları düşüncenin batıl olduğunu gösteren gerekçeler getirdiler. Allah Azze ve Celle onlar Nebi Sallahu Aleyhi Vesselam'a sabirlikleri sebebiyle bağışlamasını umarız. Zira onlar Nebi Sallahu Aleyhi Vesselam'ın ibadetini azımsadıklar zaman şöyle dediler. O Allah'ın Resulü'dür. Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Sanki onlar Resulullah Sallahu Aleyhi Vesselam neden kendisini fazla yormuyor, ibadete çokça gayret etmiyor demek ister gibiydiler. Halbuki o Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğu hedefe ulaşmıştır. Fetih ilk iki ayeti. Allah'ın senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması ve seni dost doğru yola hidayet etmesi için sana apaçık bir fethih verdik. O halde Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Burada onun gece boyunca namaz kılmasını, gündüzler oruçlu geçirmesini ve kadınlardan tamamen uzaklaşmasını gerektirecek bir sebep yok. Bu yüzden onlar kendilerine döndüler ve şöyle düşündüler. Bize gelince Allah'ın bağışlamasına ulaşmış değiliz. Bizim Allah Azze ve Celle'ye ibadette daha fazla çalışmamız lazım. Umulur ki Allah bizi de bağışlar. Böylece kendi kendilerine söz verdiler. Biri ben uyumayacağım ve gece boyu namaz kılacağım dedi. İkincisi beni iftar etmek için her gün oruç tutacağım dedi. Üçüncüsü de ben de kadınlarla evlenmeyeceğim dedi. Bu şekilde söz vererek ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince minbere çıkarak insanlara hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Şöyle ve şöyle diyen kimselere ne oluyor? Her birinin sözlerini tekrar etti. Şu iftar etmek için her gün oruç tutacağım diyor. Diğeri uyumaksın gece boyu namaz kılacağım. Diğer öteki de kadınlarla evlenmeyeceğim diyor. Bu nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ne debidir. İsimlerini açıklamadan kinaye ile belirtir.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 Bu yüzden farzlarla yetinen kimse ile taat ve ibadette fazlalık olduğu zanlıyla sünnette gelenlerin üzerine çıkan kimsenin bu iki durumu farklıdır. Hakikatte bu ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin menhecine ve siretine muhalefet etmiştir. Yani onun meşru kılmadığı ibadetleri yaparak. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem say hadiste şöyle buyurmuştur. Kim şu emrimizde olmayan bir yenilik çıkarırsa reddolunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ashabı tarafından nakledilen sünnetinin üzerimize vacip olduğunu anladığımıza göre aynı şekilde yani bu farzdır Allah Resulü'nün sünnetine tabi olmak farzdır. Yani fakirlerin anladığı manada müstahap değil. Sünnete tabi olmak farzdır. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hayatta olsaydık az önce söylediğim gibi hadis ilmine başvurmamızın da zorunlu olduğunu bilmemiz gerekir hadis ilmi diğer dini ilimlerden bağımsız bir ilimdir. Dinde anlayış sahibi olmanın ve Kur'an'ı anlamanın bu sünnet yolundan başka yolu yoktur. Bu yüzden inanıyorum ki bu inşallah bu cevabın sonu olacaktır. Bugün Müslümanların yani en açık ifadesiyle İslam'ın ve İslam'ın hükümlerinin izzetini ve yüceliğini geri döndürmek isteyen Müslümanların şu iki şeyi gerçekleştirmeleri zorunludur. Müslümanların zihinlerine İslam'ı Allah Tebarek ve Teala'nın indirdiği günde ondan olmayıp, sonradan ona girmiş olan her şeyden arınmış olarak döndürmeleri ki, Allah Teala şöyle buyurmuştur, Bugün size ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Maide 3. Bugün bu işin ilk zamanda olduğu gibi iadesi, şüphesiz ki Müslümanların yeryüzünün farklı bölgelerindeki birçok alimlerinin zorlu gayretler gösterip, Kur'an, onun beyanı olan sünnet, sahabeler tarafından nakledilen sünnet ve sahabelerin bu iki kaynağı anlayışlarından ibaret olan sahih ilmi yaymalarına muhtaçtır. Sahabenin dini anlama hususunda üzerinde bulundukları yola dönüş gerçekten önemli bir meseledir. Yolların çeşitlenip farklılaşmasından sonra İslam'ı doğru olarak anlamaya dönüş yapmanın temel esası budur. Hatta aşırı sufilerden biri şöyle demiştir. Allah Tebarek ve Teala'ya ulaştıran yollar mahlukatın nefesleri sayısındadır. Yani onlar kitap ve sünnet ilimlerini öğrenmeye ihtiyaç duymamaktadırlar. Bilakis onlardan biri halvete çekilerek yalnız kalır, halvet odasının da karanlık olmasına şart koşar. Bununla da yetinmez, gözlerini de yumar, başını da dizleri arasına koyar. Kat kat karanlığa girer. Bununla beraber iddiasına göre nefsini ilim almaya hazırlar. Buna açıkça vahiy edemez demez. Zira bunu söyledikleri zaman İslam dairesinden çıkarlar. Lakin mahlukatın Rabbinden ilham aldıklarını söylerler ve bu ilhamın gereğince amel ederler. Öyleyse onların katında Allah Tebârik ve Teala'ya ulaştıracak tek yol yoktur. Bu ise geçen açıklamalara aykırıdır. Ben diyorum ki, Müslümanların alimlerinin kendisine sonradan girmiş her şeyden, akideye girenlerden, hadislere girenlerden, sünnete girmiş olan zayıf ve uydurma rivayetlerden, Fıkha girmiş olan görüşlerden ve kurdun Yakup Aleyhisselam'ın oğlunun kanından beri olduğu gibi İslam'ın kendisinden beri olduğu garip sözlerden, gidişat ve ahlakusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve üzerinde oldukları dengeli yola sonradan sokulmuş şeylerden, dünyadan züht konusunda sokulmuş olan aşırılık ve insanlardan uzaklaşmalardan arındırılmış olan bu İslam'ı yakınlaştırmaları gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki insanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabreden mümin, onların arasına karışmayan ve eziyetlerine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır. O İslam alimleri hangi taraftan girmiş olursa olsun, ister akide, ister fıkıh, ister hadis yahut ister gedişat meselelerinde olsun, İslam'a giren her şahibeden İslam'ı arındırmaldırlar. Sonra bu tasfiye, arındırma ile beraber ikinci şey, bu ilimle amel edilmesinin Gerekliliğidir Bu yüzden ben bunu iki kelimeyle özetliyorum Gerçek Müslüman cemaatinin Her iki görevde yerine getirmesi zorunludur Tasfiye ve terbiye İslam'ın az önce zikrettiğimiz hususlardan arındırılması Böylece Müslümanların dinlerini anlamaya dönmeleri Tıpkı Nebilerinin Sohbetinde olsalardı Veya en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ashabının sohbetinde olsalardı Nasıl İslam'ı indirildiği gibi Taptaze bulacaklar idiyseler Öylece bu dine dönmeleri sonra bu arındırılmış İslam'ı doğru bir şekilde uygulama usulunda hırslı olmaları gerekir. İşte o gün Müslümanlar böyle bir tasfiyeye hazır olup bu esas üzere amel ederek terbiyeye yönelebilirler. O zaman inanıyorum ki müminler Allah Tebari ve Teala'nın yardımıyla sevineceklerdir. Bu konuyla ilgili olarak söyleyebileceklerim bunlardır. Allah'tan bize ve bütün Müslümanlara İslam'ı Kitap ve sayı sünnet ışığında salih selefimizin üzerinde bulundukları yol ile doğru anlamayı ve bizi onunla amel etmeye muvaffak kılmasını dilerim. Şüphesiz o işten ve icabet edendir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste yardım olunan taife kimlerdir? Yani taifetul mansura kimlerdir? Bununla ilgili bir soru var, onun cevabını sonraki derse bırakalım. Evet, burada özetle Kur'an'ı anlamak ancak Sünnetle mümkündür, Sünnete vakıf olmakla mümkündür. Kitap ve Sünnet anlamakta, doğru anlamakta ashabın, selefin e, bu konuda yaptıkları açıklamalarla nakillerle mümkündür. E buna da ulaşmak ancak hadis ilmini bilmeye, cerve tadili bilmeye, ricali bilmeye, bunun gibi ilmlere muhtaçsa. O halde ümmetin ihtiyacı, en büyük ihtiyacı olan bu tasfiye ve terbiye işleminin en önemli adımı, tasfiyedeki en önemli adımı bu ilim üzerine kurulur. Yani hadis ilmi. Bugün diğer bütün cemaatlerin, hatta sapık fırkalarında, o sapık fırkaların içerisinden böyle gerçeği aramak için çıkan insanların da bocalayıp durdukları şey tamamen budur. Mesela adam çeşitli cemaatlere, hurafecilere maruz kalmış. Ben diyor gerçeği bulmak istiyorum diyor veya inkarcılarla karşılaşıyor bunun akabinde, <gülüyor> sünnet inkar edenlerle falan, akılcılarla. Ona da gelmiyor, bu sefer kendi başına işte e, araştırmalara girişiyor. E, bugün Türkçe'ye de pek çok da kitap da tercüme edildi. bazı İngilizceye tercüme edilmiş İslami kaynakları araştırıyor mesela ama hangisi sahihtir, hangisi değildir bu konuda bir bilgisi yok. Siyer konusunda hangi bilgilere dayanılır? İslam tarihi konusunda hangi bilgilere dayanılır? Peygamberlerin hayatları konusunda hangi bilgiler muhtemeldir, hangisi değildir? Nebi Aleyhisselam'ın söylediği sözler konusunda hangileri muhtemeldir, değildir? Sahabelerin sözlerinden hangisi sağlamdır, hangisi Türk yollarla gelmiştir? Bu konularda hiçbir bilgisi yok. Şimdi görüyorsunuz bir sürü selefiyim diyen insanlar var. Ne diyorsun yani? Selefilik ne demek? Kur'an ve sünneti sahabenin, selefin anladığı gibi anlamak demek. E sen bunlara ulaşacak bir yolun var mı? Var Hadisçi misin yani? Anlıyor musun hadisten? Hadis usulü biliyor musun? Yok. E sen nasıl bir selefilikten bahsediyorsun? Veya bunlarda sıhhat ve zafa sahini sakimler ayıracak bir önderin var mı? Tabi olduğun bir ilim ehli var mı? Yani e, bu tamamen kuru bir iddia. İşte Hanefiler Hanefiyim diyor. Hanefilikle alakaları yok biliyorsunuz. Hanefi mezhebini bilmezler. Şafiler Şafiyim diyor ama Şafi mezhebiyle hiç alakaları yok. Malikiler, Hanbeliler hakeza böyle. İşte Selefiler de böyle. Zahirler var, zahirler de öyle. Adam Arapça bilmiyor, doğru düzgün. Zahiri olduğunu söylüyor mesela. Vesaire vesaire. Yani... Meselenin şeyleri e, dallanıp budaklandığı yönler çok. Ama e, tasfiye ve terbiye dediğimiz işlem, yani Erban Rahimullah'ın bu iki kelimeyle söylediği, özetlediği olay, e, tasfiye hurafelerden, sayıh olmayan rivayetlerden, reylerden bu dinin arındırılması. Akidenin, fıkhın, siyerin, ahlakın, tarihin hepsinin e, böyle köklü çalışmalara, ihtiyacı vardır. Bu işi yapan dünyada kaç kişi var? Sayı ilmi araştırmalar yapan, sayıya ulaşmaya çalışan, çok nadir, çok az kimseler. Ve bunlar samimi olan, yani böyle mezhep tasubuyla hareket etmeyen, hevasıyla hareket etmeyen, çok az. Ee, terbiye işlemi ise, terbiye dediğimiz olay yetiştirme, eğitim demek. Terbiye, eğitim demek. Yani talim ve terbiye, e, talim, öğretim, terbiye, eğitim. Yani Türkçe karşılığı budur, Arapçası talim ve terbiyedir. Terbiye, eğitim manasındadır. Eğitim, ilk önce arındırmayı gerçekleştirdikten sonra, yani sayıh kaynakları ortaya koyduktan sonra, bu sayıh asıllar üzerine, sayıh ahlak üzere, sayıh fıkıh üzere, ameller üzere ve sayıh akide üzere e, insanları eğitmek, yetiştirmek. Yani senin davet etmeden önce bugün herkes davetçi olma peşinde. İslam'a davet edelim, Selef'in yoluna davet edelim. Davet ediyorsun da nereye davet ediyorsun? Ortada malzeme yok. Davet etmeden önce malzemeyi ortaya koyman lazım. Yani Arapların meşhur atasözünde olduğu gibi önce tahtı ispatla sonra nakış yaparsın. Yani ortada taht yokken neyin nakışıyla uğraşıyorsun? önce ortada bir taht olmalı ki ortada malzeme olacak sen bunun üzerine davet edeceksin yani davet kısmı terbiye ile alakalı kısmıdır bir nevi ama ter üzerine terbiye edebileceğin tasfiye edilmiş bir esasın olması lazım yani bu İslam'ın esaslarının özelliklerinin tasfiye edilmiş bir şekilde ortaya çıkması lazım bizim burada yapmaya çalıştığımız şeyleri düşünürseniz tamamen buna yönelik çalıştığımızı görürsünüz bakın tefsir Belki bir iptidai bir çalışma esasında. O çok genişleyebilecek bir çalışma. Ama bir an önce elde bir malzeme olsun diye şu an kısa yaptık. Yani üzerinde durursa bu 20 cilt olur bu tefsir. Sayı Hilmi Al, işte akide konusunda sayı itikat hadisleri. İşte menhece dair bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan işte sünnet inkarına karşı sünnet müdafası, akidevi meselelerde işte fırkalardan teberri, onların batıl girişimlerine karşı işte tekbir sapması olsun, tasavvun hakikati olsun, bizden olmayanlar olsun. Bunlar hep bu gayeyle yapılmış çalışmalardır. Keşke bu yolda yalnız olmasak. Ve bugün görüyorsunuz bu kitaplar çıktı basıldı. Ama insanlar buna düşmanlık ediyorlar. Sufi düşmanlık etmiyor. Yanlış anlamayın. Mutezile düşmanlık etmiyor bu kitapları. Harcileri de düşmanlık etmiyor bu kadar. Kendisine Selefiyim diyenler düşmanlık ediyor. Niye? Çünkü onların Selefi olmadıklarını koyuyor ortaya bunlar. Yani bu yolda daha yapılması gereken çok çalışmalar var. Detaylandırılması e, gereken Geniş araştırmalar gereken, e, yani tasfiyeyi daha biz e, aşamadık. Tasfiye adına yapılması gereken çok şey var ki terbiyeye geçebilelim, davete geçebilelim. Tasfiyeyi gerçekleştireceksin ki arı, duru, tertemiz bir akider, tertemiz bir fıkıh, tertemiz bir din üzere davet edebileceksin. Bu olmadan neye davet edeceksin? Bizim ilmi hali, zamanda zamanında hazırlamamıza karşı çıkanlar, İnsanları Kur'an ve sünnet diye davet ediyor. Nereye davet ediyorsun? Hanbelilerin, Hanefilerin, Şafilerin, Öteklerin, Beriklerin türlü karmaşasıyla bir fıkı. Namazları namaza benzemiyor, oruçları oruca benzemiyor, hacları hacca benzemiyor ama güya Kur'an ve sünnet. Yani e, bu konuda söylenecek tabii ki çok sözler var, çok ayrıntılar var e, ama yeri değil. Evet, Allah izin verse dediğimiz gibi sonra, bir sonraki derste yardım olmuş tayfek kimlerdir? Bunun açıklamasını elbaniden aktaracağız. Subhaneke ve bihamdik ve eşedü enle ilahe illa entevateke la ve estağfurke ve tu bileykim.